Muallif rahimehullah Allah Teala'nın şu buyruğunu bize zikretmiş diyor ki Furkan Suresi'nde Allah Teala "Vellezina yekulun Rabbena onlar ki şöyle derler. Heblena min ezvacina dualarında şöyle dua ederler. Heblena min ezvacina ve zurriyyatena qurrate bize öyle zürriyetler öyle eşler nasip eyle ki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 Çünkü yani, yani insan bazen sevdiği insanı gördüğü takdirde böyle gözleri birden ne yapar böyle parıldar. Suratına birine gelir neşe gelir. Mutluluk gelir. Abi de bakarsın ki sevmediği bir insanla karşılaştığında suratı asılır. Yüzünün rengi kaçar. İşte bizim de yapmamız gereken doğal bir tanesi de bu arkadaşlar. Rabbimiz hep min ve çocuğumuzdan çoluğumuzu çocuğumuzu bizim gözlerimizin nuru eyle. Onları gördüğümüz zaman mutlu olalım. Kalbimize, gönlümüze, gözümüze surur, mutluluk, sevinç gelsin. Ve ce'al lilan muttaqina imama. Ve bizleri muttaki olan, takva sahibi olan insanlara ne eyle? İmam eyle.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 وَيَجْعَلُهُمْ أئِمَّةً يَهْدُونَ diyor ki bizler onları dinde imamlar dinde örnek insanlar eyledik. Onlar ki yehdune bi emrine Bizim emirlerimizle insanlara doğru yolu gösterirler. Bu ayetin İmam Nevevi'zide zikrettiğinde Şeyh Salih el Al Rahim Allah diyor ki keşke diyor İmam Nevevi bu ayetin diye devamını da zikretseydi. Ne diyor devamında Allah Teala diyor ki وَجَعَلْنَاهُمْ اَئِمَّةً bi بِأَمْرِنَا Onları biz ne yaptık? İnsanları bizim emrimizle hidayete götüren, onlara hidayet rehberi olan insanlar eyledik. Onları imamlar eyledik. Onlar ki, وَكَانُوا بِآيَاتِنَا لَمَّا صَبَرُوا bi بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ Şeyh Sâlel-Ufeymin Rahimahullah diyor ki, bu ayetin devamı da şöyle. وَلَمَّا <gülüyor> صَبَرُونَ Biz onları ne zaman dinde imam eyledik?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 iki tane şart var. Hatta Şeyhül İslam İbn-i Teymi bununla ilgili olarak şöyle altın haklarla yazılması gereken bir kaide kural söylüyor. Diyor ki, Biz sabrı vel yakin tunalul imâmetu fid din. Biz sabrı vel yakin tunalul imâmetu fid din. Dinde imamlık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 Günahlara sabredeceğiz. Günahlara. Yani günahlarda sabredilmesi gereken bir husus. İnsanın canı bazen ağır basabiliyor, nefsı ağır basabiliyor. Nefsin seni şehvete yönlendirmek istiyor. İnan nefsele en maaretun bir su. Nefis ne emreder? Kötülüyor. Kötülü emreder bu manada. Ama sen o günahı işlememek, işlememek için, ona düşmemek için ne yapmalısın?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 Radiyallahu anh rivayet ediyor bu hadisi. Diyor ki: "Kunna fi sadrin nehar inda Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem." Sabahın ilk saatlerinde Allah Resulü Aleyhissalatu aleyhi Vesselam'ın yanındaydık. Onunla beraber oturuyorduk. Feca'ahu kavmun 'uratan. Diyor nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanına üstünde, başında böyle yeterince kıyafeti olmayan yarı giyinik, yarı çıplak insanlar geldi. Aleyhissalatu aleyhi vesselam'ın huzuruna girdiler.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 Karşısındaki gariban insanları görünce, yoksul insanları görünce yüzü değişiyor. Fe tama'ara vechu Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem lima ra'a <'â> bihim min al <fâqa> Üzerlerinde gördü diyor fakirlikten, fakirliğin eserinden, etkisinden dolayı Aleyhissalatu vesselam'ın yüzü asıldı. Yüzü değişti. Fe dakhala thumma <fetema'da> Evine giriyor ve sonra çıkıyor. Fe emara Bilal'a fa ve emre diyor okuması için. Bilal de ezan okuyup kamet getiriyor. فَصَلَّا فُمَّ خَطَبُ Namazı kıldıktan sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem çıkıyor hutbe veriyor. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın hutbeleri iki türlü arkadaşlar. Bir mutat hutbeleri var. Her cuma yaptığı hutbeler bunlar. Bir de mutat olmayan hutbeler. Durum gerektirdiğinde, vaziyet gerektirdiğinde verdiği hutbeler var. Aleyhissalatü vesselam hutbeye çıkıp Bizim de Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ittiba etme gayesiyle okuduğumuz hutbedeki ayetleri okuyor Reisatü vesselam. Ya ayuhellezine ya ayuhennasu taku rabbakumullezî halakakum min nefsin vâhideh ve halaka minhâ zavjaha. Sizleri tek bir nefisten yaratan ve o nefisten de eşini yaratan. Orvassem inhum ericalan kesîran ve, ve nisâe ve o ikisinden yeryüzünde birçok erkekler ve kadınlar yayan. Vettekullahu allazi tesaelun bihi vel erham. Kendi adına birbirinizden talepte bulunduğunuz, istekte bulunduğunuz ve akrabalık bağlarını koparmaktan korktuğunuz, sakındığınız Rabbinizden korkun ayetini okuyor. Allah, Allah Resulü sallallahu aleyhi insanların huzuruna çıkarak önce onları Allah'tan korkmaya, Allah'ın azabından kendilerini korumaya davet ediyor.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 Hatta üzerindeki elbisesini Yahut evinde olan Buğdayından bir sağ Neydi o sağ arkadaşlar? Peygamber ölçeyi Kaç avuç? Dört avuç Dört avuç. Yaklaşık olarak üç kiloya denk geliyor arkadaşlar Nevi sallallahu aleyhi ve sellem O zaman ölçü bir mi o? Terazi yok Elektronik terazi yok Bir sağ Aynı zamanda bu neyin ölçüsü? Hatırlıyorsunuz bir sağ Neyin ölçüsü? Fıtır sadakası dediğimiz, Türkiye'de fitre olarak bilinen o miktarı ifade eden peygamber ölçüsü. Kimisi evindeki hurmadan getiriyor, kimisi evindeki buğdaydan getiriyor, aleyhissalatü vesselamın önüne koyuyorlar. Niye bunu yapıyorlar? Mudar kabilesinden gelen o aç insanları doyurmak için, onlara destek olmak için. Hatta kal ve lehu bişakki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki yani velev ki kendinizi bir hurmanın yarısıyla da olsa ne yapın? Ateşten koruyun. min <tıklı> minel ansar. Ansardan bir adam geliyor arkadaşlar. Bir suratin elinde bir poşetle, elinde bir keseyle bu manada bir keseyle kâdet keffuhu ta'cizu anha. Yani iki eliyle yahut avucuyla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 o hurmayı vermesinden sonra, o keseyi vermesinden sonra, ardından hemen insanlar da yapıyor arkadaşlar, gelip ortaya herkes bir şey koyuyor. <gülüyor> <gülüyor> Hatta râytu kumeyni min ta'ā min mithi'ab diyor ki Ravi, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın önünde iki tane diyor tepe gördüm. Yani böyle yükselmiş artık yerden, toplama toplama ne olmuş, böyle tepe olmuş. Birisi elbise tepesi, birisi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 bu şekilde ne yapıyor? Habere şişiyor arkadaşlar, büyüyor. Mensanna fi'l-İslam sünneten seyyi'e, kana alayhi gizruha ve bizru man amila biha min ba'dihi min gayri an yanqusa min ucurihim şey'. Arkadaşlar bu hadisin bu son bölümünü bid'ati hasene'nin dinde var olduğunu iddia eden kimseler bu yanlış görüşlerine delil olarak kullanabiliyor. Diyorlar ki